Kırmızı Tuğlalı Ev Yazan Amyas Nordcourt. Çevirerek Radyoyu uygulayan Mehmet Dinçer Yöneten Erdoğan Aydemir Ses Kayıt Yusuf Günday Teknik Yapım Savaş Şerhan Efektör Osman Keykubat Yapımcı Aygül Ordu Oyunda rol alan sanatçılar Bay Mate Çetin Köroğlu Bay Roberts Mahmut Gökgöz Megi Şebnem Tacal Alice Müge Arıçılar Doktor Ahmet Dizdaroğlu, Smith Mutlu Güney, Bayan Pekton, Hülya Böceklioğlu, Bayron Bolt, Evren Serter. Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır. Overburne ne kadar güzel bir yer. Yeşillikler içine gömülmüş bir köy. İnsana huzur veren bir sessizlik var burada. Çok şanslısınız Bay Roberts. <gülüyor> burada kısa sürede sağlığınıza kavuşacağınıza inanıyorum. Overbury gerçekten eşi bulunmaz bir yerdir. Geçici olarak burada okulunuzda görevlendirilmemi kabul etmeniz büyük incelik. Teşekkür ederim. Umarım siz de bizim kasabamızda benim okulumda rahat edersiniz. Aa, buna eminim. İyi insanlarla karşılaşacaksınız. Ancak gürültü ve hava kirliliği size burayı haratacaktır. Bu pek önemli değil Bay Maydeo. Kısa bir süre de olsa değişik bir yerde yeni yüzlerle karşılaşmak hoş bir şey. Asıl önemli olan şu bir ay içinde sizin bu kır havasında eski sağlığınızı bulmanız. Belirli bir hastalığım yok ama doktorları bilirsiniz. Yaşlılık işte hepsi bu. <gülüyor> Simit size arka bahçeyi gezdirdi mi? Evin en güzel yeridir. Teklif etti ama doğrusu dizlerime güvenemedim. Orayı yarına bıraktım. Kızlar da babalarını yarı yolda bırakıp çevreyi gezmeye çıktılar. Baksanıza hala ortada yoklar. Ah, i̇kisi de çok şirin, güler yüzlü kızlar. Onlarla gurur duyuyor olmalısınız. Alice 26, Meg 24 yaşında. İkisi de annelerinden bir şeyler almış. Alice büyük olmasına rağmen daha çocuksu, hareketli ve atak. Yine de zaman zaman içine kapanır. Hiç kimseye anlatamayacağı sorunları olduğunu söyler. Annesi de öyleydi. Maggie'ye gelince o da keskin zekasını ve titizliğini annesinden almış. Ah, Alice bana bir ara çevrede dostluk kurulabilecek... ...güler yüzlü neşeli komşular olup olmadığını sordu işte gerekli soruşturmaya başlamış bile. <gülüyor> İnsanlarla kaynaşmak, yeni dostlar edinmek en büyük zevkidir. Ama korkarım evresini kaçırdım. Çünkü Bay Meade'ü Overbury'de yaşayanlar çiftçiler ve hayvancılıkla geçinenlerdir. İyi kalpli, dürüst insanlardır ama nasıl anlatayım? Pek konuşmayı sevmezler. <gülüyor> Anlıyorum. Sanırım böylesi daha iyi. Kitaplarıma daha çok zaman ayırabileceğim demektir ah, Eğer çok yorgun değilseniz size kitaplığımı gezdireyim Daha sonra hava kararmadan yola çıkmak istiyorum da Gösterdiğiniz yakınlığa tekrar teşekkür ederim Barabers Kitaplığınızı görmek için sabırsızlanıyorum Lütfen evimi kendi eviniz bilin Smith size yardımcı olacaktır Pek zeki sayılmaz Ama iyi kalpli ve çalışkan bir gençtir Hadi, hadi kitaplığa geçelim Memnuniyetle eve geç döneceğiz Alice. Adımlarımızı biraz sıklaştırsak iyi olacak. Gecikince babam meraklanır biliyorsun. Maggie, Megi. Yaklaşık iki haftadır burada overbury'deyiz. Ama ben şu güzelliğe hala doyamadım. Kır çiçeklerinin şu mis gibi kokularına baksana. İnsanı sarhoş ediyor. Doğrusu başım dönüyor ama açlıktan. Bugün yine evden oldukça uzaklaştık. Saatlerdir yürüyoruz. Ha, şu aşağıdaki vadinin güzelliğine bak. Oturup saatlerce seyresem bıkmam. Yamaçları görüyor musun? Hı hı. Bodur ağaçların ve çalıkların üzerinde yeşilin her tonu var. <gülüyor> o, ne olurdu sanki babamız buraya geçici görevle değil de sürekli gönderilseydi. İşte yol ayrımına geldik. Bundan sonra az bir yolumuz kalıyor. Ah, şu sağ tarafa giden patika vadiye iniyor olmalı. Herhalde. Ama biz soldaki yoldan eve döneceğiz. Maggie, yarınki yürüyüşümüzü oraya vadiye yapalım. Lütfen. <gülüyor> Çocuk gibisin Alice, biliyor musun? Şu konuşmalarımızı duyan olsa... ...senin benden büyük olduğuna inanamaz. <gülüyor> Pekala, yarın vadiye ineriz. Peki? ne kadar ilginç. Ay, bak, bak şurada aşağıda bir ev var. Daha önce neden bunu görmedik? Defalarca geçtiğimiz halde... <gülüyor> Ben ev falan göremiyorum. Yürü hadi. Ama nasıl olur? Görmüyor musun? Klasik tarzda. Kırmızı tuğladan yapılmış bir ev bu. Hani? Nerede? Aşağıda işte. Vadideki yolun tam sağa döndüğü yerde. Güzel bir de bahçesi var. Çok hoş bir ev. Bakıyorum Alice. Ama bir şey göremiyorum. Nasıl olur? Nasıl görmezsin? Bilirsin uzağı pek seçemem. Hem hava da kararıyor. Vadiye karanlık çöküyor. Belki o yüzden seçemiyorum. <gülüyor> Peki öyleyse yarın vadiye indiğimizde o evi yakından görürüz. <gülüyor> Demek yarınki yürüyüşünüzü vadiye yapacaksınız öyle mi? <gülüyor> evet baba. E, sen de bizimle gelmez misin? Her yer öyle yeşil öyle güzel ki. Aa, babamı seniz öyle uzun yürüyüşler yapacak kadar güçlü değil ki. <gülüyor> ne ki haklı. Kendimi oldukça zinde hissediyorum ama... ...siz gençlere ayak uydurabilecek kadar da değil. Okul dönüşü bahçede bir ağaç altına oturup... ...kitap okumak bana yetiyor çocuklar. Burada öyle mutluyum ki. Şu bir ay hiç bitsin istemiyorum. Kim bilir belki gelecek yıl yine bir süre için... ...buraya gelebiliriz. Bay Roberts çok anlayışlı bir insan. Ben izninizle artık odama çekilmek istiyorum. Biraz okuyup uyuyacağım. İkinize de iyi geceler. <Gülüyor> i̇yi geceler Megi. <Maggie. Gülüyor> i̇yi geceler kızım. Ah, ah, ah, ah, ah, Megi ah, ne oldu? Ah, merdivenden düştü. Anne ah, ah. aksilik. <gülüyor> Çok canın yanıyor mu? Oo, evet. evet. Sanırım ayağımı ah, buruktan. Ah, hemen Simit'i göndereyim ah. doktora alıp gelsin. Ah, ah. Alice yardım et onu şu yatıralım. Şuraya uzan yavrum bakayım. Ah, ah, dur bakayım ayağına. Ah. Biraz şişmiş Megi. Önemli bir şey değil herhalde. Üzülme. Umarım. Umarım öyledir. Kırık çıkık olmasın da. Ben hemen simit'i bulayım. Sen sakın yerinden kıpırdama Megi. Sen de Alice kardeşinin yanından ayrılma. Şimdi daha iyisin değil mi Megi? Evet doktor. Teşekkür ederim. Ağrın olursa bu haplardan alacaksın. Unutma. <gülüyor> Peki unutma. Kırık değildir umarım doktor. Hayır hayır. Yalnızca ayak bileğini incitmiş. Pek önemli sayılmaz ama bir süre üzerine basmaması gerekiyor. Ee, yani yürüyemeyecek mi? Bir süre için. Aa, bu çok kötü. Kız kardeşinizin şansı varmış küçük hanım. Daha da kötü olabilirdi. Haklısınız doktor. Yardımınıza çok teşekkür ederim. E, Simit'e söyleyeyim sizi evinize bıraksın. Tekrar geçmiş olsun. Hepinize iyi geceler. Megi hayatım bu sabah nasıl? <gülüyor> Teşekkür ederim Alice çok iyiyim. Ama geziye bensiz çıkacaksın diye üzülüyorum. Oh, sen böyle oturup dururken ben nasıl Lütfen ki? Alice bu gezintileri ne kadar sevdiğini biliyorum. Beni merak etme. Basit bir incinme işte. Üstelik simit bana ağaç dalından bir de koltuk DNA yapmış. Bak kendimi yormadan bahçeye bile çıktım bu sabah. Ee, babam okula gitti mi? Tabii. Senin geziye çıkabileceğini de söyledi. Aklının vadide olduğunu o da biliyor Yanında kalmamı istemediğinden emin misin? Kesinlikle Gevezelik ederek şu güzel romanı bitirmeme engel olacağını da biliyorum Megi seni çok seviyorum Çok iyisin <gülüyor> Dönüşünde o kırmızı evi bana anlatacaksın değil mi? Tek şartım bu Söz veriyor musun? Söz veriyorum Bütün gördüklerimi anlatacağım canım <gülüyor> Megi ne olurdu benimle birlikte olsaydın? Bu yürüyüşü birlikte yapsaydık. O evi gördün mü? Ya. Evet, evet, evet. Öyle hoş bir ev ki. Tam sana tarif ettiğim yerde. Vadideki yolun keskin bir açı ile sağa döndüğü yerde. O yolun sonunda bir çiftlik varmış değil mi? Blice çiftliği. <gülüyor> Oraya kadar yürüdün mü? Çiftliğe kadar. O kadarına cesaret edemedim. Ama kırmızı tuğlalı o evi gördüm. Öyle sevimli ki. Çok güzel bir bahçesi var. Ev sahiplerini de gördüm biliyor musun? Aa, öyle mi? Nasıl insanlardı peki? Yaşlı bir çift. Adam tam bir beyefendiydi verandada oturmuştu. Kadın da bahçede çiçeklerle uğraşıyor. <gülüyor> Onlar da seni gördüler herhalde değil mi? Ee, evin önünden geçerken bana bakıp kibarca gülümsediler. Çok iyi insanlar mi ki? Buna inanıyorum. Onlarla tanışmayı çok istiyorum. Ee, düşündüğün gibi iyi insanlar olabilirler tabi. Ama sen dostluk kurulabilecek aileleri sorduğun zaman Bay Roberts bize bu yaşlı çiften neden söz etmedi? Ay ne kadar kuşkucusun Megi. Bence Bay Roberts onları tanımıyor bile. Hem bize o kadar uzakta oturuyorlar ki. Sana engel olamayacağımı biliyorum. Önünde sonunda oraya gideceksin. Evet Megi, bunu yapacağım. <gülüyor> Şu ayağıma ne kadar kızdığımı bir bilsen. İşte yine buradayım. Kırmızı tuğlalı evin önünde. Beni buraya böylesine çeken güç nedir bir anlayabilsem. Buraya geldiğimde neden böyle bulutların üzerinde yürür gibi oluyorum? Neden? İşte, işte o yaşlı bayan yine çiçeklerle uğraşıyor. Beni gördü işte. İyi akşamlar kızım. Ee, i̇yi akşamlar efendim. Ne güzel bir hava değil mi? <gülüyor> Gerçekten öyle. Şey çiçekleriniz de eviniz kadar güzel Burada çok mutlu olmalısınız Neden içeri gelmiyorsun? Sana bahçemizi ve evimizi gezdirmek isterdim Teşekkür ederim Çok isterdim ama sizi rahatsız etmek istemem Herhalde bizden sana ve ailene söz eden olmadı değil mi? Şey doğrusunu isterseniz olmadı efendim Biz yıllardır Uzun yıllardır buradayız. Ama pek az kişi bizi ziyarete gelir. Doğrusu oldukça yalnızız. Buna çok üzüldüm efendim. Eşim Albay Paxton, Hindistan'da görevliydi. Sonra emekli oldu. Seni kendisiyle tanıştırmamı ister misin? Aa, bunu çok isterdim ama vakit oldukça geç oldu. Eve dönmem gerek. Yolum daha ili uzun, özür dilerim. İşte buna çok üzüldüm. Eşim ve ben... ...çevremizde genç insanlar... ...görmekten mutlu oluruz. E, adın neydi kızım? Alice. Bizden çekinmene gerek yok Alice. Eğer sizce bir sakıncası yoksa... ...davetinizi yarın için... ...kabul edebilirim efendim. O zaman seni yarın... ...beş çayına bekleyeceğiz Alice. Gecikmemeye çalış. Çünkü... ...senin için güzel bir pasta hazırlayacağım. Hoşçakalın Bayan Paxton. Umarım içeri girmedin. Neden girmeyeyim? Anlattıkların ve Bayan Paxton'ın... ...seni böyle davet etmesi hoşuma gitmedi de. Ay bunda ne kötülük var mı ki? Hayır, içeri girmedim çünkü geç olmuştu. Eve dönmek için acele ediyordum ama... Ama ne? Ama bayan Paxton'ın davetini yarın için kabul ettim. Beni beş çayına bekleyecekler. Bak Alice, şu kırmızı tuğlalı ev ve orada yaşayanlar beni artık rahatsız ediyor. Nedenini öğrenebilir miyim? Nedeni çok basit. Senin böyle çok az tanıdığın, daha önce adını duymadığın kimseleri ziyaret etmeni istemiyorum. Benimle böyle konuşmamalısın Meggie. Sanırım bu konuyu babamıza açmamız gerekiyor. Şimdi kitaplığa kendisiyle konuşmaya gidiyorum. Şu koltuk değneğimi verir misin lütfen? Meki, rica ediyorum ona bir şey söyleme. Neden? O eve gitmende bir kötülük yoksa... ...babamızın bunu öğrenmesinde ne sakınca var? Biliyorsun, o da senin gibi düşünecek. Adını duymadığımız insanların evinde ne aradığımı soracaktır. Onun üzülmesini istemeyiz değil mi? Sağlığına yeni yeni kavuştuğu bir sırada kendisini sıkmayalım. Kibar bir bayanın çay daveti için bunca tartışmaya ne gerek var Maggie? Peki Alice. Bu anlamsız ziyarete bir şartla göz yumuşam. Sağ ol Maggie. <gülüyor> Henüz sözlerimi bitirmedim. Babamızın üzülmesini gerçekten istemiyorum. Erken git ve erken dön. Yolun uzun biliyorsun. Karanlığa kalma. Biliyor musun? Kimi zaman çok kızıyorum ama yine de seni çok seviyorum. <gülüyor> Merak etme geç kalmayacağım. Anlaştık o zaman. Elimdeki kitapla pek ilgilenir gibi görünmüyorsun Megi Onu da nereden çıkardın? Okuduğumu görüyorsun ya baba. Ben yalnızca senin sık sık saate baktığını görüyorum. Neden huzursuzsun? E, sana öyle gelmiş olmalı. Simit. E, efendim bayan. E, çayı getirir misin lütfen? Bahçede mi içeceksiniz? Evet Simit. Burada bahçede içeceğiz. Saat kaç meygi? E, altıya geliyor. Oo, o kadar oldu mu? İnsan okurken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor. Buradan ayrılırken Bay Robertson kitaplığını bırakmak bana zor gelecek doğrusu. <gülüyor> e, bana kalırsa... Okumak istediğin kitapların bir listesini çıkar. Bay Roberts ile birer ikişer sana gönderir. Sen de okudukça geri gönderirsin. Hmm, harika bir fikir. Bunu Roberts'a söyleyeceğim. Çayınız efendim. Teşekkürler Simit. Masanın üzerine bırakıver. Servisi ben yaparım. Sen gidebilirsin. Ha, Bayan Haliz'e de söyler misin çay için kendisini bekliyoruz. Bayan Haliz yaklaşık üç saat kadar önce gezintiye çıktı efendim. Siz daha okuldan dönmemiştiniz. Yine mi? E ama şimdiye kadar dönmüş olmalıydı. Peki şimdi gidebilirsin. <gülüyor> bu gezintileri çok seviyor baba biliyorsun. Yine de tek başına bu kadar gecikmesi doğru değil. E, erken döneceğine söz vermişti. E, saat altı öyle değil mi? Evet. Çaylarımızı soğutmayalım baba. Heh, teşekkür ederim. Ne tarafa gitti? Vadiye inmeyi düşünüyordu. Şimdiye kadar dönmesi gerekirdi. Şey... Orada... Yani vadide yeni tanıştığı insanlar varmış. Belki konuşmaya dalmıştır. Ali'si bilirsin. Sen de merak ediyorsun. Farkındayım. Lütfen çayını bitir baba. Merak etme. Neredeyse gelir. Bay Roberts bana çok açık olarak... ...çevrede dostluk kurabileceğimiz kimse olmadığını söylemişti. Bunu size de anlatmış öyle değil mi? Evet. Ee, peki bu yeni tanıştığı insanlar kim? Şey... ...doğrusu onlar hakkında pek fazla bir şey bilmiyorum. Birlikte gezerken... ...vadiye yukarıdan baktığımızda... ...aşağıda bir ev görmüştü. Bana bundan hiç söz etmediniz. Doğrusunu istersen... Uzağı pek seçemediğim için ben o evi göremedim. Kırmızı tuğlalı çok hoş bir evmiş. <gülüyor> bir de güzel bir bahçesi varmış. Ee, peki sonra? Alice o evi daha yakından görmek için vadiye indi. Ayağımı incintiğim için ben gidemedim. Döndüğünde çocuk gibi neşeliydi. Ev çok hoşuna gitmiş. İçinde yaşayan yaşlı karı koca ile uzaktan selamlaşmış. Bayan Paxton sevimli bir yaşlı hanımmış. Eşi Hindistan'da görev yapmış, emekli bir albaymış. Kadın Alice ısrarla çaya davet etmiş. Dün vakit geç olduğu için Alice daveti bugün ertelemiş. Şimdi onlarda demek. Şey, gitmeyi o kadar arzu ediyordu ki engelleyemedim. Ama bu kadar gecikmeyeceğine dair söz vermişti. Heh. Pek hoşuma gitmedi bu Meki. Alice kim olduğunu iyice bilmediği kişilerle kaynaşmakta bu kadar acele etmemeliydi. Ben de öyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi engelleyemedim. Bir genç kıza yakışmayan davranışlar bunlar. Oh, saat altı buçuk oldu. Kaçta dönecekti? En geç altıda. Peki nerede kaldı onu geciktiren ne olabilir? Konuşmaya dağılmış olabilir. Sen o evi göremedin öyle mi? Gördüğümü söyleyemem karanlık basıyordu. Gözlerim alacak karanlıkta iyice tembelleşiyor. Ama bir başka gün gözüne ilişmiş olabilir. Hayır Alice sık sık yürüyüş yapıyorduk ama o güne kadar ne Alice ne de ben o evi fark etmemiştik. Bence Simit'e arabayı hazırlatıp Alice'i almaya gönderelim. Endişelenmeye başladım. Haklısın. Bu huzur dolu yerde başına ne gelebilirdi diye düşünüyorum. Ama bu beni rahatlatmıyor. Ben de huzursuzum. Simit! Efendim! Gelir misin lütfen? Buyurun efendim. Simit arabaya atı koşmanı istiyorum ama elini biraz çabuk tut lütfen. Başüstüne efendim. Nereye gideceğinizi sorabilir miyim lütfen? Bayan Alice biraz gecikti. Albay Paxton'ın vadideki evine gidip Alice'i alıp geleceksin. Anlaşıldı mı? Ee, şey... Bir soru mu var? Ee, nereye gideceğim efendim? Pek anlayamadım. Arabayla Albay Paxton'ın vadideki evine gitmeni ve... ...Bayan Alice'i alıp dönmeni istiyorum Simit. Şimdi anladın mı? Ee, özür dilerim ama Albay Paxton'dan söz edildiğini hiç duymadım efendim. Hangi evden söz ettiğinizi yine anlayamadım. Pekala hemen arabayı hazırla beraber gideceğiz. Hemen hazırlarım efendim. Bu durumda korkarım senin de bizimle birlikte gelmen gerekiyor Müge. Arabayla gideceğimiz için Bili'nin bir sorun çıkaracağını sanmıyorum. Benim için endişelenmene gerek yok. Size yol gösterecek biri gerekiyor. <gülüyor> Simit de bu konuda pek umut vermiyor doğrusu. Bay Raberson'un zekaca pek parlak olmadığını çıtlatmıştı bana. Biliyor musun baba? Alice şu anda bahçe kapısından görünüverse... ...dünyalar benim olacak. Benim de... ...umarım başına bir şey gelmemiştir. Araba hazır efendim, yola çıkabiliriz. Yol bir hayli uzunmuş, hava da iyiden iyiye karardı. Bundan sonra fazla bir şey yok. Vadideki yola indik baba. Ee, nerede bu sözünü ettiğimiz her? İleride yolun sağa saptığı dönemişte olması gerek. Cevap ediyoruz, değil mi Bayan Megi? Evet Simit. İleride yolun sağa saptığı yerde yavaşla. Hayır. Gözlerim neredeyse yuvalarından fırlayacak ama kör bir ışık olsun göremiyoruz. Ah Aliz, Yol burada sağa sapıyor efendim. Arabayı yavaşlat Simit. Bu dönemec miydi Megi? Evet. Burada olmalıydı. Halis'i tarif ettikler burası. Simit arabayı durdur. Peki efendim. İşte hemen önümüzde yol sağa kıvrılıyor. Ben iniyorum Maggie. Simit sen de aşağıya. Buradan sonra ağaçlar yok oluyor. Yol kenarında ancak cılız otlar ve çalılıklar var. ...o evin tam burada olması gerekiyordu. Ben buralarda ev falan göremiyorum bayan Megi. Şu feneri verir misin Simit? Yakından bakıldığında bir zamanlar... ...buraların bahçelik bir yer olduğu anlaşılıyor. Ama kırmızı tuğlalı ev bir tarafa... ...bir duvar kalıntısı bile yok buralarda. Sizin aynı fikirdeyim efendim. Tuhaf. Çok tuhaf. Megi emin misin burası mı? Burada olmalıydı baba. E ama burada ev falan yok... Bütün bunların anlamı nedir? Bilemiyorum. Alice nerede? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Baba. Maggie. Bu, bu onun sesi. Alice'in sesi. Aa. Bizi. <gülüyor> bizi çağırıyor. Maggie. Evet. Bizi çağırıyor. Simit. Sence bu ses nereden geldi? Ama ben hiçbir ses duymadım efendim. Ama nasıl olur? Saçmalıyorsun simit. Yemin ederim ki herhangi bir ses duymadım. Ortalık öyle sessiz ki. Öyle garip bir sessizlik var ki. Alice! Alice! Neredesin Alice? <gülüyor> baba, baba neler oluyor? Benimle gelsin, bir detafa arayacağız. Ee, geliyorum efendim. Megi sen arabadan inme. Tüm bu olup biteni bir anlayabilsem, Alice, ne oldu sana? Hani burada bir ev vardı, nerede? Alice, Alice, neredesin kızım? Kendimi, kendimi hiç ama hiç affetmeyeceğim. Seni buralara göndermemeliydim. <gülüyor> Korkulu bir düştük gibi uyanabilsem ve seni tekrar yanı başımda görebilsem, Alice. Ne bir ses duyabildik, ne de bir şey görebildik megi. Şimdi ne yapacağız baba? Simitaramayı sürdürüyor. Senden istediğim. Çok yorgun görünüyorsun. Yorgun değilim. Aklım öyle karıştı ki. Yorgun olsam da bunu hissedeceğimi sanmıyorum. Biraz dinlensen iyi olur baba. Hayır. Tekrar simitin yanına döneceğim. Senden arabayla gidip bize yardım getirmeni istiyorum. Arabayı kullanabilirsin değil mi? Tabii kullanabilirim ama nereye gideceğim? Simit bu yolun sonunda ileride bir çiftlik olduğundan söz etti. Blaze çiftliği. Heh, o çiftliğe git ve olup biteni anlat. Bize Alice arabada yardım edecek birkaç kişi bul ve buraya gelin. Hemen gidiyorum. Kendine dikkat et. Merak etme. Deee! Daha hızlı İşte İşte ileride birkaç ışık göründü Bunlar çiftliğin ışıkları Olmuyor Gözlerim beni yanıltmıyorsa Çiftliğe doğru yürüyen Birkaç kişi var yolda Evet Evet yanılmıyorum Dur yavrum Dur İyi akşamlar baylar İyi akşamlar genç bayan. Akşamın bu saatinde burada ne arıyorsunuz? Lütfen, lütfen bayım. Yardıma ihtiyacımız var. Telaşlanmayın, sakin olun. Adım Rumbled. Şu ışıklarını gördüğünüz Blaze çiftliğinin sahibiyim. Yarımda gördükleriniz de oğullarım ve gündelikçilerim. Tarladan dönüyorduk. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Kız kardeşim kayboldu. Ben Bay Meydun kızıyım. Overbury'de oturuyoruz. Yani geçici bir süre için Overbury'ye gelmiştik. Ah, demek Bay Meadow'un kızısınız. Hı -hı. Kendisinin Bay Roberts kadar iyi bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Babam biraz ötede yardımcımız Simit'le birlikte kaybolan kız kardeşimi arıyor. Başımıza çok tuhaf bir şey geldi Bay Rumbold. Ne olur yardım edin. Kız kardeşim Alice kayboldu. Kız kardeşiniz nasıl kayboldu Bayan? Bu yolun üzerinde bir ev görmüştü. Kırmızı tuğladan yapılmış bir ev. Bir ev öyle mi? Kırmızı tuğladan yapılmış bir ev. Evet. Paxtonların evi. Emin misiniz? Ee, yani böyle bir ev olduğuna emin misiniz? Şey ben pek emin değilim. Ama Alice o evi görmüştü. Bugün öğleden sonra çok beğendiği o evi ve Paxtonları ziyarete gelmişti. Ve geri dönmedi. Hemen arabaya bir evinin çocuklar. Size yardımcı olmaya çalışacağız bayan. Dizginleri bana bırakın bayan. Siz de şöyle kenara oturun. Çok teşekkür ederim Bay Rumble. De! De! Gerçekten çok üzgünüm Bay Meadow. Teşekkür ederim Bay Rumble. yardımlarınız için. Ne yazık ki sonuç alamadık efendim. Wow. Well. Ama nasıl oldu? Çalırlıkların arasını karış karış aradık. Ama kızınızdan en küçük bir iz bile yok. Nereye gitti? Ona ne oldu? Oğullarımdan birine az önce Overbury'ye gönderdim. Olayı polise bildirecek. Aramayı onlar da sürdürecektir efendim. Eğer gerçekten bir ev varsa, o kırmızı tuğlalı ev yani... O nerede peki? Yer yarılıp da içine mi girdi? Ee, bu konuyu açmak istemiyordum ama... Bakın, Ben yıllardır Bilezi çiftliğini işletirim Bay Meydur Hiçbir zaman Ne böyle bir ev gördüm Ne de bundan söz edildiğini İşittim Ama ha, ama nasıl olur Simit de böyle bir evi Hiç görmemiş Alice daha önce de geldi buraya O evi Hatta içinde oturanları uzun uzun anlattı Kardeşim Hayal mi görüyordu Bilemiyorum genç bayan Artık gidelim baba. Senin için de endişeleniyorum. Bütün gece koşturdun durdun. Çok yorgunsun. Sen eve dönme Megi. Ben burada kalıp polisin gelmesini bekleyeceğim. Kızınız aklı. Pek iyi görünmüyorsunuz. Çok yoruldunuz efendim. Polise olup biteni anlatmam gerek ama. Ben kendilerine her şeyi anlatırım. Gerekirse onları evinize de götürürüm. Ama nasıl gidebilirim? Kızım. Eve gidelim baba. Biraz dinlen. Sonra Simit tekrar bizi buraya getirir. Lütfen. Hem belki. Aman Tanrım. Olamaz mı? Aklından geçen nedir Megi? Belki. Belki biz buradayken Alice bir başka yoldan eve dönmüştür. Olamaz mı? Bu, bu mümkün mü? <gülüyor> Neden mümkün olmasın? Bir bakmışsınız kızınız evde oturmuş sizi bekliyor. Yapmayın. Yaşlı kalbin böyle bir mutluğa dayanabilir mi? Arabaya devam etmemizi ister misiniz efendim? Hala hiçbir iz bulamadık. Eve gidiyoruz Simit. Sen de çok yoruldun biliyorum. Arabayı sürebilecek misin? Bundan kuşkunuz olmasın efendim. Dönüyoruz öyle mi? Evet Simit eve dönüyoruz. Bay Rumble lütfen polis gelince ona olup biteni anlatırsınız değil mi? Hiç merak etmeyin. ...gerekirse aramada onlara yardımcı da oluruz. Eğer Aliş evde bulursak... ...bunu bütün kalbimle diliyorum. O zaman Simit'i gönderirim size haber verir. Yola çıkabilir miyiz? Evet Simit. Teşekkür ederiz Bay Rambut. Her şey için. Hoşçakalın. Güle güle. İyi haberlerinizi bekleyeceğiz. İşte geldik mi ki... Öyle heyecanlıyım ki... Ben, ben de kızım... Dursana yardım et... Ver elini bana... Ayağına dikkat et... Koltuk değneğinizi verin bana bayan... Bana tutunun daha çabuk gideriz... Sağ ol Simit... İnşallah bayan Ali's odasında mışıl mışıl uyuyordur... Bunun için dua ediyorum... Eğer öyleyse... Bu geceyi anlattığımızda kim bilir bize nasıl gülecektir... Siz de anlatmazsınız olur biter... <gülüyor> Alice! Alice! Alice! Alice! Uykusu ağırdır biliyorsun. Ben çıkıp odasına bakayım. Ben de geliyorum. Koltuk değnenizi alın Bayan meki. Alice! Alice beni duyuyor musun canım? <gülüyor> Biziz yavrum. Babam ve kardeşin. Yavrum. Alice! Yok. Alice! Yok dönmemiş. İşte böyle by Robert. Eve döndüğümüzde Alice yoktu Polisin bütün çabasına ve günlerce süren aramalara rağmen Alice'i kızımı bir daha gören olmadı Öyle üzgünüm ki bunu, bunu ifade edebilecek sözcük bulamıyorum Başımıza gelenleri duyar duymaz yanımıza gelmeniz büyük incelik Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. ...yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün overbury bizim için yollara düştü... ...ama sonuç değişmedi işte. Alice son kez yaşlı bir kadının gördüğünü duydu. Evet. O gün... ...yani kaybolduğu gün... ...o yaşlı kadın Alice ile vadiye inen patikada karşılaşmış. Kızım yüzünde biraz garip bir gülümsemeyle... ...ve aceleyle vadiye iniyormuş. E, konuşmamışlar mı? Hayır... Kızım vadiye inerken öyle hızlı yürüyormuş ki yaşlı kadını görmemiş bile. Aa, demek Paxton'lara gidiyordu. O kırmızı tuğlalı eve. Evet. Maggie'ye öyle söylemiş. Ha. Albay Paxton ve eşi hakkında bu yörede anlatılanları duymuş muydunuz Bay Medew? Hayır. Zavallı kızımın o uğursuz ziyaretine kadar onların isimlerini duymamıştım. Onlardan söz ettiğimde... ...Smith ve Bay Rumble'da kimden söz ettiğimi... ...anlayamadılar. Çok doğal. Çünkü her ikisi de... ...Overbury'nin geçmişini bilmez. Smith benim yanıma geleli üç yıl kadar oldu. Rumble'da gelince... ...yaklaşık on yıl önce... ...Blyce çiftliğini satın alıp buraya yerleşmişti. Bize o uğursuz ev ve Paxton'lar hakkında... ...ne biliyorsanız anlatın Bay Roberts. Belki... ...kardeşimi sizin yardımınızla bulabiliriz. Bu konuda söyleyeceklerimin... ...Alice'i bulmanıza yardımcı olabileceğini sanmıyorum. Bize Paxton'lar anlatın. Paxton'lar çoktan öldüler kızım. O, o, olamaz. Ya kırmızı tuğlalı ev? Bugün vadide... Blaise çiftliği dışında... ...hiçbir ev yoktur. E, Alice'in gördükleri bir hayal miydi yani? Ben beş yaşlarında bir çocukken tarif ettiğiniz yerde o yol dönemi içinde kırmızı tuğlalı bir ev vardı. Güzel de bir bahçesi vardı o evin. Ne oldu o eve? Yıkıldı. Yerle bir edildi. Ama neden? Hindistan'da görev yapmış emekli bir asker ve karısı yaşıyordu orada. Paxtonlar. <gülüyor> Babam... Ve o zamanlar Overbury'de yaşayanlar albayı ve karısını iyi tanırlardı. Bir de genç kızları vardı. Çocukluğumun silik anıları içinde onun çok güzel bir kız olduğunu hatırlayabiliyorum. Paxton ailesinin öyküsü uzun yıllar bu çevrede dilden dile dolaştı. Sonra da unutuldu gitti. Benim dışımda belki bir iki kişi daha hatırlayabilir. O kadar. Başına ne geldi bu ailenin? Nasıl öldüler? Anlatıldığına göre Albay Paxton aşırı duygusal ve kinci bir insanmış. Günün birinde kızları anne ve babasının beğenmediği bir gence aşık olmuş. Karı koca bu beraberliğe engel olmak için her yolu denemişler... ...ve iki gence akla gelebilecek her türlü baskıyı yapmışlar. Burada oturanlar bu konuda onlarla hiç görüşmemiş mi? Albay Paxton, babamın bu konudaki bütün yapıcı önerilerini geri çevirmiş. Babama da kızına olduğu gibi kaba ve kırıcı davranmaya başlamış. Babam da ister istemez onu kendi haline bırakmış. <gülüyor> ve bir süre sonra genç kız, ailesinin baskılarına dayanamayıp, kederinden ölmüş. Ama, ama korkunç bir şey bu. Evet, Genç kızın ölümünden sonra babam, Bay Paxton'ı hiç göremez olmuş. Çok ender olarak Bayan Paxton'ı görebiliyor ve kadının gün geçtikçe biraz daha eridiğini üzülerek fark ediyormuş. Zavallı kadın. Kızının ölümünden yaklaşık üç ay sonra Bayan Paxton da ölmüş. Overbury sakinleri için bu ölüm pek şaşırtıcı olmamış elbet. Vicdan azabına dayanamamış olmalı. Herhalde. Ya Albay Paxton? Karısının ölümünden sonra tamamen inzivaya çekilmiş o da... ...ve birkaç ay sonra da... ...intihar etmiş. Kendini öldürdüğüne ilişkin kesin kanıt bulunamadığı için... ...doktor ölümün doğal nedenlerden olduğunu belirten bir rapor hazırlamış. Böylece Albay Paxton... ...kızının ve karısının ardından... ...kilisenin bahçesine gömülmüş. Keşke bütün bunları duymak zorunda olmasaydım. Kulaklarıma inanamıyorum. Sizi üzmek istemezdim. Ama bütün bunları bilmeniz gerektiğini düşündüm... ...Bay Meadieu. Baba, biraz dinlenmek ister misin? Hayır, hayır. iyiyim iyiyim. Evi kim ve neden yıkmış Bay Ramos? Ee, şey... <gülüyor> Belki, belki bunu daha sonra anlatmam uygun olacak. ha? Yorgunsunuz. Yo, gerçekten iyiyim. Rica ederim anlatın. Eh, Paxton'ların malı mülkü bir uzak akrabalarına kalmış. Albay Paxton'ın ölümünden sonra evi görmek için gelip burada kalan bu kişi, ertesi gün kırmızı tuğlalı evi büyük bir panik ve adeta tiksintiyle terk edip gitmiş. Soranlara da, ...evin tekin olmadığını söylemiş. Buna pek şaşırmadım doğrusu. Bir süre sonra evi... ...Lord Carreau satın almış... ...ama evdeki gariplikler onu da etkilemiş olmalı ki... ...çok geçmeden evi yıktırmış ve... ...Overbury'den uzaklaşmış. Lord'u rahatsız eden ne gibi gariplikler oluyormuş evde? Her şey... ...evet... ...her şey geceleri başlıyor... ...ve sabah gün ağrıncaya kadar devam ediyormuş... Albay Paxton'la karısının ortalıkta dolaştığını ve evin her tarafında bir genç kızın hıçkırıklarının yankılandığını görüyor ve işitiyormuş. Tanrım sen bize yardım et. Sen bize yardım et. Bu, bu bir kabus. Ama hala uyanamıyorum. Neden? Şimdiye kadar anlattıklarım... Beş yaşında küçük bir çocuğun kulaktan dolma bilgilerinden başka bir şey değildi. Ama, ama aradan yaklaşık beş yıl geçtikten sonra olanlara ben de tanık oldum. Lord Keriv yıllar sonra geri dönmüştü. Yıktırdığı kırmızı tuğlalı evin ve o güzelin bahçenin üzerine vahşi bir doğa yürümüş, her yeri çalılar kaplamıştı. Lord Keriv neden geri dönmüştü? Kendisi golfe çok meraklıydı. Oraya güzel bir golf alanı yaptırdı. Bir köşeye de görevliler için tek katlı sevimli küçük bir ev yaptırdı. Mükemmel bir tesisti. Haftanın en az iki günü buraya gelip gönüllü top toplayıcılığı yapardık. Böylece bir süre her şey yolunda gitti. Sonra günün birinde bir genç kız kayboldu. Doğru duydum değil mi? Bir genç kız kayboldu öyle mi? Hı hı. Evet. ...golf alanında görevli... Kerry'un hizmetkarlarından... ...bir genç kızdı bu. Adı İvillay'ındı. Biz ona kısaca... Eve derdik. O biz çocukları... ...biz de onu çok severdik. Nasıl kayboldu? Ee, i̇şe başlayalı birkaç ay olmuştu. İzinli olduğu bir akşamüstü... ...çevreyi gezmeye çıkmıştı. Gezintisinden döndüğünde... ...diğer hizmetçilere... Kırmızı tuğlalı bir ev gördüğünü ve yaşlı bir bayanın kendisini eve davet ettiğini söylemişti. Bu daveti kabul etmiş miydi? Ha, hayır, içeri girmemişti. Garip bir şeyler olduğunu sezinlediğinden değil, çay saatine yetişemeyeceğinden çekindiği için yaşlı bayana ertesi gün için söz vererek oradan uzaklaşmıştı. Alice'in başına gelenlere ne kadar benziyor. Yoksa o da maalesef Evlinda ertesi gün o yaşlı bayanı ziyarete gitmiş e, ve bir daha geri dönmemişti. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama ben bu tatsız olaya tanık oldum. Hatta evden bir iz bulabilmek amacıyla günler süren o umutsuz aramalara bizzat katıldım. Bulunamadı mı? Bulunamadı. Bu olaydan sonra... ...golf sahasına gidenler... ...bir bir oradan ayaklarını kesti. Golf tesisinde çalışanlar için... ...yapılan ahşap ev... ...bakımsızlıktan çürüdü ve yıkılıp gitti. O güzelim yeşil alanı... ...yine çalılıklar sarmaktayken... ...Lord Carrow... ...amansız bir hastalığa tutuldu... ...ve çok geçmeden öldü. Aradan... İki veya üç yıl geçmişti. Babamı da kaybettik. Günün birinde... ...bir zamanlar... ...kırmızı tuğlalı evin bulunduğu... ...daha sonra Lord Carrive'ın... ...doğanın ellerine terk ettiği o yerde... ...tatsız bir olaya daha tanık olduk. On beş yaşımda... ...ya var ya yoktum. Yine bir kayıp olayı değil mi? Hı hı. Evet. Vadide... Sözüne ettiğimiz o yerde bir gezgin karısı ve kızı ile bir akşam konaklamış. Böğürtlen toplamak için kamp yerinin çevresinde dolaşmaya çıkan genç kızlarının ortadan kaybolduğunu, bir daha geri dönmediğini ertesi gün öğrendik. Yine günlerce süren aramalara giriştik ama o genç kızı da bulamadık. Başına ne geldiğini kimse bilemedi. Kaçırılmış olsaydı bağırıp çağırması... ...herhalde çevreden duyulacaktı, öyle değil mi? Evet, evet, haklısınız. Kendi isteğiyle ailesinden uzaklaşmış olamaz mı? Hmm. Bu bana daha akla yakın geliyor, Megi haklı. Bu genç kız neden kendi arzusuyla ailesinden uzaklaşmış olmasın? O günlerde çevre halkından böyle düşünenler de oldu tabii. Bilmiyorum, bilemiyorum... Gerçekler ve söylentiler bunlar işte. Size hepsini anlattım. Çok teşekkür ederiz Roberts. Bundan sonra yapabileceğim tek şey sizin için ve Alice için dua etmek. Biz de dua edeceğiz. Alice'in günün birinde geri döneceğine inanarak. Çevremiz kırmızı tuğlalı evlerle dolu bay Maydew. Sorunlarını kavrayamadığımız insanların kafalarında yaratıp sığındıkları evlerle dolu. Sonunda kaybolup giden o insanların dünyasına eğer zamanında girebilsek tek bir kırmızı tuğlalı ev kalmış.